57. Sohbet Sıdık Bu konuşma hicretin 545. yılında Ramazan ayının 24. günü Cuma sabahı medresede yapılmıştır. Ey oğullar Bana bir habbecik doğruluk veriniz. Bana bir tohum tanesi kadar doğruluğu tasadduk ediniz. Mallarınız, mülkleriniz, ev ve aileleriniz hakkında istediğiniz serbestliğe sahipsiniz. Ben sizden Doğrulukla ihlastan başka bir şey istemiyorum Sadece doğru olunuz İhlaslı olunuz diyorum Bunların faydası da sizedir Ben sizi sizin menfaatiniz Sizin iyiliğiniz için istiyorum Kendim için istemiyorum Gerek dil ile ve gerekse kalbi konuşmalarınızı kayıt altına alınız Zaptu rapt altına alınız Zira sizin üzerinizde murakıplar vardır Gözcüler vardır Melekler dışınızı murakabe ederler. Aziz ve celil olan Allah ise içinizi murakabe eder. Ey köşkler, kasırlar, evler inşa eden ve ömrü dünyanın imarı ile geçen kişi! Niyeti saliha sahibi olmadan hiçbir şey yapma. Dünyada binanın esası niyeti salihadır. Nefsinle ve hevai arzularında senin binan olmaz. Cahil dünyada yapacağını nefsiyle yapar, hevai duyguları ile yapar, tabiatı ile yapar, adetine uyarak yapar. Bu esnada Allah'ın ahkamını, Allah'ın hükmüne ve fiiline muvaffakati hiç nazarı itibar almaz. Hiç şüphe yok ki bu durumda onun Allah'a yakınlığı tahakkuk etmez, yaptığından zevk almaz. İnşa ettiği evlerde başkaları oturur, dünyada haleye budur. Kıyamet günü de dünyada Allah'ın rızasını hiç düşünmeden yaptıklarından sorguya çekilir. Kendisine denir ki, niçin yaptın, niçin inşa ettin, nereden aldın, nereye verdin, niçin verdin. Böylece hepsinden hesabı çekilir. Sen Allah'tan, O'nun hükmüne ve takdirine razı olup boyun eğme duygusunu sana nasip etmesini iste. Kendi kısmetine ve Helal kazancına kanaat et. Kısmetinde olmayanı isteme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Allah'ın dünyada kuluna en şiddetli azabı onun kendi kısmeti olmayanı istemesidir. Sen ey dinleyici bana geliyorsun, beni dinlemeye geliyorsun. Fakat benim hakkımda hiç zannın yok. Hakkımda hiç zan beslemiyorsun bu durumda. Benim sözlerimle felah bulamaz, kurtuluşa eremez. Vahsan, bir taraftan Müslüman olduğunu iddia ediyorsun, diğer taraftan da aziz ve celil olan Allah'a ve O'nun salih kullanına itirazlarda bulunuyorsun. Bu durumda sen bu iddianla yalancısın. İslam teslimiyetten gelir. Müslüman, Allah'ın hükmüne ve takdirine teslim olur. O'nun yaptıklarına razı olur. Bununla beraber onun kitabı Kur'an'ın hükümlerine aynen riayet eder. Allah'ın Resulü, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine aynen uyar. Ahlakı ile ahlaklanır. İşte sen bütün bunları yaparsan Müslümanlığın ancak o zaman sahih olur. Uzun emelin getireceği uğursuzluk, seni günahkarlığa düşürmesi, Allah'a isyana, Allah'a karşı gelmeye sevk etmesidir. Uzun emeller, peşinde koşan kişi öleceğini hiç düşünmediğinden Allah'ın ahkamına ve Resulullah'ın ahlakına aykırı olan şeyleri işlemekten çekinmez sen ne zaman uzun emellerini kısaltır ve bir gün mutlaka öleceğini hatırına yerleştirirsen işte o zaman sana hayırlar gelir eğer felah kurtuluş istersen hemen o hayırlara yapış mümin kader kendisine ne getirirse onu hemen alır ona razı olur Bununla beraber şeriata da uyar Ondan da razı olur Kaderin getirdiğini itirazsız kabul eder Bununla beraber Şeriata da harfiyen uyan Müminin yanında ne nefs vardır Ne heva ne kötü mizac Dede şeytan O bunların hiçbirinin tesirinde kalmaz Demek istiyorum ki Mümin nefse hevaya şeytana Karşı ilahi yardıma mazhar olur Yoksa nefs, heva, heves, şeytan tamamen yok olur demek istemiyorum. Zira peygamberler hariç biz insanların hiçbirimiz günahtan masum değiliz. Kadere canı gönülden rıza gösteren, bunun yanında şeriata ve Allah Resulü'nün ahlakına da sıkı sıkıya bağlı kalan bir müminin de nefsi vardır, hevası vardır. Onun karşısında da şeytan vardır. Fakat onun nefsi nefsi mutmaine mertebesine ermiş, hevası mağlup olmuş, tabiatı kurmuş, şeytana hapsolmuştur. Binaenaleyh bunlardan ona hiçbir zarar gelmez. Şeytan onun etrafında dolaşır fakat kendisini bulamaz. Tevekkül sebeplere saplanıp kalmamak demektir. Tevhid, kainatta yegane tasarruf sahibinin Allah olduğunu ve onun ilmi ve iradesi dışında hiçbir şeyden ne bir zarar ne de bir fayda gelmeyeceğini bilmek demektir. Sen seraba nefsin, seraba hevas, seraba adetsin. Ne tevekkülden haberin var ne de tevhidten. Var oldukça şu safhalardan geçeceksin. Önce bir acılık, sonra bir tatlılık, sonra bir kırılma, sonra bir telafi tamamlama, sonra ölüm, sonra daimi bir hayat. Bir zillet, sonra bir izzet, sonra bir fakirlik, sonra bir zenginlik, sonra yok oluş, sonra yine onunla diriltiliş. Eğer bütün bunlara sabredersen aziz ve celil olan Allah'tan istediklerini olur. Aksi halde senin için hiçbir şey mümkün olmaz. Seni Allah ile beraberlikten alıkoyan her şey senin üzerinde bir uğursuzluktur. Farz namazlarla farz oruçların haricindeki namazlar ve oruçlar bile olsa durum aynıdır. Mesela farz olan orucu eda ettikten sonra nafile oruç tutmaya başlamış olsan ve bu oruç esnasında açlık ve susuzluk senin kalbini Allah'ın huzurunda bulunmaktan, onu tefekkürden, onunla ünsiyetten ve onu yakınlıktan alıkoysa bu senin için bir uğursuzluktur. Sen perdelerin kulusun Allah'ın değilim. Onunla aranda perde teşkil eden fanilerin kulusun, sebeplerin kulusun, insanların, nefsinin ve hevanın kulusun. Arif aziz ve celil olan Allah ile beraberdir. ilmi ve özüyle. Onun yakınlık sancağının altında onunla beraberdir. Ve onun hükmü ve takdiriyle devreder. Hayatını devam ettirir. Aciz kaldığı zaman kendisinden herhangi bir kımıldatma olmaksızın idare edilir. Kendisinin harekete geçmesi olmadan hareket ettirilir. Durdurması olmadan durdurulur. Öyle ki artık o haklarında Allah'ın şöyle buyurduğu kişilerden olur. Biz onları kah yanlarına, kah sol yanlarına çeviriyorduk. Kehf suresi 18. ayet. Onlara acz ariz olunca hareket ettirildiler. Hareket kudret iledir. Kudretin eseridir. Sükun ve teslimiyet ise acz anında olur. Hareket senin varlığın anında olur. Eğer sen mevcut isen bir hareket var Yoksen sen yani ortada yokluk mevcut ise orada hareket olmaz. Bilakis sükun olur. Sükun bulunur. Hareket nedir? Sükun ise ilimdedir. Senin nefsin ancak sen nefsten, hevadan kötü mizac ve tabiattan ve insanlardan tamamen ayrıldıktan sonra sıhhat bulur, var olur. İnsanlara bağlanma. Aziz ve celil olan Rabbinden gayrı hiçbir varlık sana zarar vermeye de, fayda getirmeye de, rızık temin etmeye de malik ve muktedir değildir. Sonsuza kadar Allah'a itaat et, ibadet et, emirlerini tut. Neylerinden sakın elinde aziz ve celil olan Allah'tan gayrı hiçbir şey kalmaz. İşte o zaman insanların en zengini ve en azizi olursun. İşte o zaman kendisine varlıkların secde etmesi emredilen Adem aleyhisselam gibi olursun. Fakat bütün bunlar halkın avam tabakasının idrakinin ötesindedir. Hatta havas seçkinler tabakasından birçoğunun da idrakinin gerisindedir. Bu hal Adem aleyhisselamın küçük bir parçasıdır, onun özü cümlesindendir. Ey bilgisi kişi! Önce insanlardan faydalan Onlardan öğrenmen gerekenleri öğren Sonra ayrıl Allah dostları önce öğreneceklerini öğrendiler Sonra da kalpleri canibinden insanlardan ayrıldılar Allah dostları zahiren insanlarla beraberdirler Halkla beraberdirler Çünkü onların hallerini düzeltmek Ve ıslah edebilmek için buna mecburdurlar Esasen Bununla vazifelidirler. Onun için zahiren halkla beraber olurlar. Onlarla hem hal olurlar, haşir neşir olurlar. Batınları ve kalpleri itibariyle ise Allah'ın hizmetinde ve sohbetinde Allah ile beraberdirler. Onlar hakkı yazarlar, tevbe ederler. Zahiri ahkandan insanlarla beraber ve bir arada bulunurlar. Fakat kalben onlardan uzaklaşırlar. Kalpleri Allah'tan gayrı her şeyden kopar, uzaklaşır. Zahirdeki meşkaleleri ahkam-ı ilahiyi tatbik etmektir. Ne zamanki elbiseleri kirlenirse yıkarlar, güzelleştirirler, buhurlarlar, kokular sürerler. Elbiseleri yanar veya eskirse yamarlar, dikerler, düzeltirler. Allah dostları reislerdir. Halkın önderleridir. Halk ise onların bir zerresidir. Allah dostları Yar yüce dağları gibidirler. Kalpleri izzet ve celal sahibi Allah ile beraberdir. Onun huzuruna atılmışlardır. Onu düşünürler, onun ilmine dalarlar. Allah! Bize gıda olarak zikrini, zenginlik olarak da yakınlığını nasip et. Amin. Sen kalbi ölmüşlerdensin. Aynı şekilde sohbetinde kalbi ölmüş olanlar içindir. Sen Kalbi diri olanlarla, neciplerle ve abdallarla birlik olmalı, onların sohbetlerinde bulunmalısın. Sen bir mezarsın, kendin gibi bir mezara gidiyor, bir ölüsün, kendin gibi bir ölüye gidiyorsun. Bir kötülümsün, kendin gibi bir kötürüm seni yediriyor, bir amasın, bir körsün, kendin gibi bir ama seni yediriyor. Sarsılmaz iman sahibi salih müminlerin sohbetine katıl. Onlarla arkadaşlık et, hemhal ol. Onların sözlerini sabırla dinle, kabul et. Onlarla amel et, işte o zaman felah bulur, kurtuluşa erersin. Şeyh, mürşitlerin sözlerine iyi kulak ver. Söylediklerini iyi dinle, onlarla amel et. Eğer felah kurtuluş istersen, mürşit şeyhlere hürmet et. Benim bir mürşit şeyhim var ne zaman bir müşkülim olsa ve zor bir durumla karşılaşsam hemen onu bana açar, meseleyi hallederdi. Hiçbir zaman benim konuşmama lüzum bırakmazdı. Böyle oluşu benim ona gayet hürmetkar davranmamdan ve hüsnü edeple hareket etmemden ileri geliyordu. Bizi tenvir eden büyüklerimize karşı daima hürmetkar davranmış, hüsnü edeple hareket etmişimdir. Sufi asla bahil cimri olmaz. Zira cimrilik yapacak bir şey kalmamıştır. O Allah sevgisinden, Allah dostundan ve Allah ile olan ünsiyetinden gayrı her şeyi terk etmiş, kalbinden atmıştır. O sahip bulunduğu mal, mülk ve servetin zahiren sahibidir. Kalbinde ise onlara asla yer yoktur. O kazandığı dünyalıkları da kendisi için değil başkaları için alır. Başkalarını faydalandırmak için alır. Zira kendi kalbi Allah'ın gayri bütün varlıklardan, bütün suret ve şekillerden temizlenmiş arınmıştır. Diğer taraftan, malumdur ki ancak malı bulunup, kalbinde mal sevgisi taşıyanlar cimri olurlar. Sufi, kendi malının mülkünü başkasının malı mülkü olarak görür. Zira onlardan hep başkalarını faydalandırmak ister. O halde başkasına ait mal mülk ile nasıl cimrilik yapabilir ki? Sufinin nazarında kendisinin düşmanı yoktur. O bir mümini hiçbir zaman ve hiçbir suretle kendisine düşman olarak görmez. Sufinin kolay kolay dostu da olmaz. O ne kendisinin övülmesine ne de gelilmesine kova asmaz. Çünkü her şeyi Allah'tan. Nail olduğu ihsanları da zarar da faydaydı. Hayatla sevinmez, ölümle kederlenmez. Onun ölümü. İzzet ve Celal sahibi Rabbinin O'na gazaplanması, hayatı da O'ndan razı ve hoşnut olmasıdır. İnsanlar arasında bulunduğu zamanlar ürkektir. Halvette ise Allah ile ünsiyet halindedir. O'nun yiyeceği, aziz ve celil olan Rabbinin zikridir. İçeceği de O'nun da ünsiyet şarabındandır. Hiç şüphe yok ki, bu mertebedeki bir Sufi, dünya metâ ile ve dünyadaki nimetlerle cimri olmaz. Zira o Allah'ın katında bütün bu dünya nimetlerinden müstahinedir. Bu dünya nimetlerinin hiçbirine muhtaç değildir. Ey Rabbimiz bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem ve azarından...